Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum Bu yürüyüşün dördüncü yılına bizleri vardırdığı için İstikrarla yürümek planlanmış takvime riayet ederek bir iş yapmak biz Müslümanların pek alışık olduğu bir iş değil ne yazık ki. Bize bir zamanlar İbnü'z Zaman demişler gerçi ama o sahibul vakt anlamında yani zamana sahip çıkma adına bizim bir özelliğimizmiş. Ancak ne olduysa bize son 200-250 yıldır böyle özelliklerimizi kaybettik. Müslümanların İslami kurumların, vakıfların, derneklerin 10 yıllık çalışma planları yok 10 yıllık olmadığı için ötesini de söylemiyorum Ama bugün İslam dünyasını karıştırmak isteyenlerin 200 yıllık, 100 yıllık, 50 yıllık 3 planları var A planı, B planı, C planı var bir plan eğer ifşa olur da onlar istediklerini elde edemezlerse o planı kendileri ifşa ediyorlar biz de sanki yeni bir sırra varmışız gibi hemen onları alıp okuyoruz ne yapıyorlar ne diyorlar diye onlar ifşa edildiği zaman aslında B planı girmiş devreye dolayısıyla böyle bir zaman sürecinde yaşıyoruz ne yazık ki biz stratejik bir kurum değiliz. Böyle olmadığımız için de İslam ümmetinin stratejisini belirleme adına buralardan bir şeyler konuşmamızın zamanı da değil yeri de değil. Ancak hiç değilse eğitim sahasında işimiz eğitim diyoruz. Bu alanla ilgileniyoruz. Bir beş yıllık da mı programımız olmaz? Bir on yıllık da mı programımız olmaz? Bir bu zamanda diyelim ki üniversitenin hazırlık yılında bize gelip dahil olan öğrencilere beşinci yılın sonunda vardıracağımız noktada mı tespit edilmez? Bunları yapmazsak yazık bize. Bizi bırakın ümit besleyen bir şey var diye gelip giden insanların hayatlarına ve onların ümitlerine yazık. İşte ben onun için diyorum bu manada bizim biraz daha gayret etmemiz lazım. Suffa bunların küçük bir örneği, yaygın eğitim adına oluşturulmuş beş yıllık programı ama bununla sınırlı kalmaması lazım. Hazreti Peygamber'den bahseden bir kurumun aynen onun gibi nebevi siyasetin bir gereği olarak stratejiyle yürümesi lazım. Her siyerin sayfasının üzerinden Bugünün dünyasına intikal eden bir örnekliği üretme adına gayret içerisinde olmamız lazım. Bugün biz Bedri bir gazve olarak değerlendirmiyoruz farkındaysanız. Biz Bedri her Ramazan'ın 17. gecesi bir Bedir ufku olarak değerlendiriyoruz. Uhudu da öyle yapmak lazım. Hudeybiye özellikle siyerle ilgilenen arkadaşlar için bambaşka bir ufuktur üzerinde öncesiyle sonrasıyla çok ciddi bir biçimde durulması gerekir Hudeybiye'nin ayrıca ele alınarak bu İslam toplumuna yansıtılma noktasında çaba içerisinde olmamız lazım ve biz her bir sayfayı siyer içerisinden böylece takdim etmemiz lazım İnşallah bu küçük bir başlangıçtı bakalım Allah nereye vardıracak hamdolsun dört yılın başında şunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim geldiğimiz yerde değiliz bu güzel bir şey geldiğimiz yeri biraz geçmişiz bu da güzel bir şey ama güzel olmayan bir şey daha var olmamız gereken yerde değiliz olmamız gereken yere varmak için çabamız ve gayretimiz biraz daha farklı olmalı Allah başta bana sonra da siz bütün yol arkadaşlarıma bu çabayı, bu gayreti, bu azmi daha farklı bir biçimde yansıtsın ve inşallah o özlediğimiz süreçlere bizlerin gayretleriyle, çabalarıyla vardırmış olsun. Müfredatı değerlendirmeden önce iki tane kitap vermiştim size okumanız için. İnşallah okumuşsunuzdur. Ufak bir test yapacağım. Okuyup okumadığınızı çözeceğim bir soru soracağım şimdi. Muhammed Abdullah Dıraz'ın en mühim mesaj ve bir de İsmail Albayrak'ın klasik modernizmde Kur'an'a yaklaşımlar. Bu iki kitabı şimdi değerlendireceğiz hızlı bir biçimde ondan sonra müfredata gireceğiz. Hazir ona sorum şu Kur'an'dan daha fazla istifade etmek için mevcut tertip sırasına göre mi okumak gerekir? Yoksa nüzül sırasına göre mi okumak gerekir? nüzül sırasına göre okumak gerekir diyenler el kaldırsın hanımların bir miktarı erkeklerden var mı nüzül sırasına göre okumak gerekir diyenler bir tane kalktı ben kaldırayım bari <gülüyor> tertibe göre okumak gerekir diyenler el kaldırsın erkekler hiçbir şey el kaldırmıyor <gülüyor> onlar iki tercihde de yok. Peki o el kaldırmayanlar niye kaldırmıyor? Yani nuzulu mu tercih ediyor? Tertibi mi?? Hocam ben Kişi... Bu kitabı iyi okuyan birisi tertibin tevfiki olduğunu bilir. Çünkü bunun temel mesajı buydu aslında. Ne demek tertibin tevfiki olması? Bu tefsir usulünde de bizim Kur'an tarihimizde de çokça tartışılan bir şeydir. Diyor ki bir kesim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aldığı Kur'an ayetlerini Cebrail'in işareti ile gelen ayetlerin hangi süreye hangi sürenin de hangi sürenin arkasına bildirileceğini öğrendiği için vahiy katiplerine böylece bildirdi ve bugün elimizdeki musaf öylece şekillendi. Yani Fatiha'dan başladı, Nas'la da, Nas da devam etti. Bir kesimde diyor ki hayır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelen ayetlerin hangi sürelerde olduğunu söyledi ancak süre sıralaması için herhangi bir şey söylemedi. Söylemediği için de iştihaden sahabe tabi'in bir şekliyle iştihatta bulundu ve bugün elimizdeki mevcut Kur'an şekillenmiş oldu. Hangi görüş doğru? Elbette ki birinci görüş doğru. Çünkü tenasüp usulde tefsir usulünde Kur'an tarihinde çok önemli bir şey. Bu kitapta özellikle buna çok güzel bir vurgu yapılır. Ayetlerin birbirleriyle ilişkisi siyak ve sibakından anlamın bütünlüğünü elde etmek önemli bir parça. Ama onun kadar önemli olan bir şey daha var ki sürelerin birbirleriyle ilişkisidir. Kur'an boşuna Fatiha ile başlamamış. Arkasından hemen Bakara gelmemiş. Onun arkasından Ali İmran'ın gelişi öylesine değildir. Bakara ile Fatiha arasında Ali İmran Bakara arasında, Nisa ile Ali İmran arasında, Nisa ile Maide arasında kesinlikle ilişkiler vardır. Tenasup bu. Ne demek tenasup? Uyum demek. Yani bir yönüyle birbirlerine bu manada birbirlerini destekleyen, bağlayan bir mesajlar manzumesi. kuran hakimimiz Hakimin'miz, Kur'an-ül Mecid'imiz. Öyle olunca biz bugün şu anki mevcut tertibi tam anlamıyla anlamayana kadar nüzülden istifade edemeyiz. Çünkü nüzül süreci elimizdeki listeler var. Benim de öyle bir çabam çabam vardı biliyorsunuz Darulerkam'da biraz kısmi. Bizimki biraz daha detaylıydı. Ayetler üzerinden yapılmış bir araştırmaydı ama o araştırma kesinlikle daha derinleştirmeli ve 23 yılın tamamına yayılmalı. O işin ayrı bir boyutu. Ne yaparsak yapalım biz iştihaden elde ettiğimiz veriler çerçevesinde bir liste oluşturabiliriz. Ama elimizde tertip oluşmuşsa tevfiki olarak yani ilahi işaret olarak oluşmuş bunun bize faydası daha fazla. Biz bunu doğru anlayalım Kur'an kültürümüzü mevcut Kur'an üzerinden şekillendirelim. Mevcut mushaf bize bir Kur'an kültürü kazandırsın. O Kur'an kültürünün üzerinden dönüp tekrardan nüzül sırasına göre ayarlanmış listeler çerçevesinden Kur'an'ı okuyalım. Onun da faydası var. Faydası yok değil ama öncelikli hedefimiz bizim kesinlikle mevcut mushaf üzerinden olmalı. Şimdi benim aziz kardeşlerim Muhammed Abdullah Dıraz Allah kendisinden ebeden razı olsun. Biliyorsunuz 1894'te Mısır'da doğmuş bilgiler var zaten. Ezher'de uzun yıllar hocalık yapmış Mısır'ın örfünü adetini kültürünü çok iyi biliyor Ezher hafzasını bilen birisi ama daha sonra Avrupa'ya gidiyor Avrupa'da uzun yıllar kalıyor 1958'de de Pakistan'da İslam Kongresi'nin düzenlenmiş olduğu bir sempozyumda kendi tebliğini sunduktan sonra orada kalp krizi geçiriyor ve vefat ediyor geriye onlarca eseri var biz Türkçe'de üç tanesini biliyoruz biri bu okumadıysanız muhakkak okuyun bazı kardeşlerim çok hatırlayacaklar o kitabın müzakeresini yaptık biz Kur'an ahlakı bu kitap kadar değerli bir kitaptır o kitap özellikle onun okunmasını ben size tavsiye ederim Kur'an ahlakı bildiğiniz manada bir ahlak kitabı değil. Ahlakın kaynağı açısından önemli bir kitap. Yani size bildiğiniz bir ahlak kitabı olarak zihninizde çağrıştırır. Onun üzerine alır okursunuz. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Onun için söyleyeyim. Kalınca bir çalışmadır. Ama asla bildiğimiz bir ahlak kitabı olarak meseleyi sadece ahlak örnekleri üzerinden vermez. Ahlak nazariyeleri üzerinde durur. Ve meselenin biraz daha köküne inerek işi Yürütür. Onun için o kitaptan istifade edersiniz bir kitap daha var yine Türkçe'ye tercüme edilmiş olan bundan biraz daha farklı kısmi bir tefsir usulü olan Kur'an'a giriş kitabı ondan da ayrıca istifade edebilirsiniz kitabın temel konusu belli Kur'an'ın icazı ve tenasup konusunda duruyor özellikle Kur'an'a giriş kısmında çok temel bilgiler veriyor bize Ondan sonra bize burada Kur'an'dan istifade etme adına Kur'an'la tanışıklığımızı arttıracak icaz üzerinden mesajlar veriyor. O icaz üzerinden verdiği mesajlar çok güzel üzerinde muhakkak durmuşsunuzdur. Bilmem o manada sorularınız var mı ama bize net bazı cümleleri önce verip Sonra altını doldurarak Kur'an'ın icazının emsalsizliğini onun eşsiz oluşunu çok güzel bir biçimde vurgular bize. Ve çok büyük bir iddia burada bilmiyorum onu şimdi yakalayabilir miyim burada sayfa 123'de bir dakika orayı ben size söyleyeyim. Şurayı okumak istiyorum size. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şahsi uslubu hiçbir meydanda Kur'an'a yetişemez. Sonra insanların usluplarına baktığımızda onların da arzın satından yukarıya yükselmediğini görürüz. Bu itibarla da yani arz satından yükselememe itibariyle de insanların uslubu bir uslup nevi teşkil eder. İnsanların usluplarının kimisi emekler kimisi koşar. Bir şey söyledi fark ettiniz. Hadisin uslubu da Kur'an gibi değildir dedi. Bu öyledir. Biz bu kitabı 15 yıl önce bir grup kardeşimizle müzakereli okuduk. Onların içerisinden biri dedi ki ben bunun testini yapacağım hocam. Nasıl yapacaksın dedim. Dedi ki annem Kur'an bilmiyor. Yanında Kur'an okurken bir anda Kur'an'ı değiştirip başka bir şeyler söyleyeceğim. Bakayım anlayacak mı anlamayacak mı? Gitmiş açmış musafı. Anne sana Kur'an okuyorum diyor. Ve başlamış Kur'an okumaya. Bir yere gelmiş Kur'an'ı bırakmış. Aynı nağmeyle ile cevşen okuyor. Cevşeni duyar duymaz o ümmi kadının tepkisi şu. Sen Kur'an okumuyorsun. Arapça Arapça aynı harfler aynı harfler aynı kelimeler aynı kelimeler. Ama Kur'an Kur'an'dır. Kur'an'ın uslubunun eşsizliği zaten burada buna bir vurgu var burada ciddi ve güzel bir vurgu var. Yani o uslubun eşsizliği emsalsizliği anında fark ediliyor. Mesela biz de bazen duyuyoruz işte birisi Arapça bir şeyler söylüyor Kur'an olduğunu hemen anlıyoruz. Az bir şey Kur'an kültürü olan kulağa biraz Kur'an'a aşini olan birisi öyle çok ileri düzeyde Arapça falan bilmesine gerek yok bu Kur'an diyor. Bir anda geçtiği zaman hadislere hadisi kullanan insan, insanlığın sultanı olan, beşerin sultanı olan, Kur'an'ın kendisine nazil olduğu o güzel insan ve vesselam Efendimiz aynı dili kullanıyor. Aynı kelimeler üzerinden konuşuyor ama uslupta işte böyle bir derin fark var. Zaten hurufu u mukattağının mesajı da bu değil mi? Elif, la, mim niye gelir? Genelde geldikten sonra arkasından Kur'an'a vurgu yapar mesaj belli. Bu harflerden Kur'an oluşuyor ama bu harfleri kullanan Allah-u Teala olunca emsalsiz bir kitap oluşturuyor. Yetiyorsa yüreğiniz toplayın bütün yardımcılarınızı onun gibi bir süre ya da on süre. Ya da bir süre o, oradaki o meydan okumada bile farklılığın çok önemli mesajları ve hikmetleri var. Oluşturun görelim. Oluşturulmuş mudur 14 asır boyunca? Hayır. Oluşturulacak mı dünya dö döndükçe? Allah'ın izni keremiyle hayır. Çünkü Cenab-ı Hak'tır bu kelamın sahibi. Onu koruyacak olan da kendisidir. Kitapta tedriciliğe ciddi bir vurgu var. Parça parça gelmesine rağmen o bütünlüğün olması Allah kelamı olduğunun bir işaretidir. Bu da ayrıca üzerinde durulması gereken bir şeydir. Kıyas kabul etmez ama yine de söyleyelim. İşte insan bir şey yazıyor 5 sene sonra okuyor o yazdıkların yarısını değiştiriyor. İnsan bir şeyler söylüyor aradan bir müddet geçiyor o söylediklerinin uslubunu farklı ifadelerle yansıtmaya çalışıyor. Bu kitap 23 yıl içerisinde inmiş, özel muhataplara inmiş, olaylar olmuş olaylara bağlı olarak inmiş. Hadiseler olmuş o hadiseleri ahkamını şekillendirmek üzere inmiş. En son aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatına yakın bir zamanda tamamlanmış ve böyle bir bütünlülükle bir mucize olmuş. Var mı böyle bir kitap? İşte Kur'an'ın değer ve kıymeti Burada zaten İcazının üze, özelliğinde Bu hususlar da var Tertibe bir vurgu yapıyordu zaten Burada ondan sonra da Bakara suresinin örnekliliğinde Söylediklerini Delillendiren mesajları Veriyor bu kitap hakkında Benim size söyleyeceklerim bunlar Biraz da hızlı geçiyorum zamanı Kullanabilelim diye Şimdi gelelim buna Klasik modernizmde Kur'an'a yaklaşımlar kaç tane yaklaşımı tanıttı bize burada İsmail Hoca? 5 tane yaklaşım doğudan batıdan özellikle bizim için. Birinci olarak bize takdim ettiği isim Hint alt kıtasından Sir Seyyid Ahmet Han. İkinci Mısır'dan Muhammed Abduh. Üçüncü Elmalılı Türkiye'den. Dördüncü Pakistan'dan. Hamiduddin el-Ferahi, beşinci de Emin Ahsen el-İslahi. Okurken bilmem fark ettiniz mi? Ben özellikle bunu okuttum size. Yani onu fark etmiş olmanız lazım, fark etmezseniz yazık olur. Yani benim okutma amacıma uygun davranmamış olursunuz. Hiç kapatıp kitabı ya biz bu meseleleri yeni duyduk ama meğer bunlar 200 senelik meseleymiş. Bunu birileri şimdi bize yeniymiş gibi söylüyor. Meğer bunlar yüz sene önce Mısır'da konuşulmuş. Dediniz mi bunları? Dediniz. İşte bilin yani şu anda Türkiye'deki mevcut Kur'an algılarındaki sapmaların da dayandığı yeri görün. Ve bu sapmaların neyden kaynaklandığını da çok iyi fark edin. Neyden kaynaklanıyor? Medrese dersinde Az bir şey değindim şimdi de az bir şey değineyim oradaki buradakini tamamlasın. 200-250 yıldır İslam dünyası siyasal anlamda gücünü yitirdi. Özellikle Osmanlı'nın zayıflaması batının Osmanlı coğrafyasına seferler düzenlemesiyle birlikte Müslümanlar bir işgal dönemi yaşadı. Bu işgal dönemi yaşanırken haklı olarak şunu sorguladı Müslümanlar. Biz neyi terk ettik ki bu işler başımıza geldi daha dün biz konuştuğumuz zaman dünyayı titretirdik bugün hiçbir değeri olmayan insanlar bize bir şeyler söylüyorlar bizi şekillendiriyorlar farklı bir biçimde bize bazı üstünlükler ortaya koyuyorlar onlar ilerliyor biz geriliyor geriliyoruz teknoloji adına onlar farklı seviyelere varıyor biz her, her geçen gün daha geriye gidiyoruz ve haklı bir sorgulanmaya girdi ancak sorgulamada sorgulanması gerekenler doğru tespit edilmedi ne yaptı bir kesim burada da var özellikle faturayı geldi İslam'ın 14 asırdır oluşturduğu geleneğin üzerine kesti ve dedi ki biz o geleneğin yüzünden geri kaldık biz o geleneği terk etmeliyiz ne varsa Kur'an'la aramızda onları söküp çıkarmalıyız Direk Kur'an'a yönelmeliyiz. Kur'an bize rehber olmalı ve biz Kur'an çerçevesinden bir Müslümanlık yaşamalıyız. Çünkü bizi geri bırakan o gelenekti. Peki doğru muydu bu? Değildi. Olmadığını da gördük burada. Bunu söyleyen insanların İngilizlerle el altından nasıl işleri yürüttüğünü de gördük. Onların telkinleriyle Kur'an'a tefsir adına nelerin bulaştığını da gördük. Dolayısıyla mesele sadece bir yerde kalmadı. İslam'ın inanç esaslarını bile bir şekliyle ortadan sarsacak meseleler olarak gördük. Bugün kalkıyor birisi, yaslanıyor koltuğuna rahat rahat peygamberlerin mucizelerine dil uzatıyor. Mucizeleri bu manada elden ayaktan düşüren, Değer ve kıymetini insanlar nazarında olması gereken yerden aşağıya iten zihniyetin neresi olduğunu gördük mü burada? Mesela Abduhun bu konudaki görüşlerini muhakkak okudunuz burada. Nes meselesi en önemli kırılma noktalarından birisidir. Yani bir insanın Kur'an anlayışının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız sormanız gereken bir sorudur. Sen Kur'an'daki Nes meselesine nasıl bakıyorsun? Söylediği şey sizin onun Kur'an algısını anlayabileceğiniz en temel ölçülerden bir tanesidir. Burada ona ait de bir bilgi var mı? Var. Burada elmalılığın bir örneği var. Neden ben ısrarla size elmalılığı okutturuyorum anladınız mı? Buranın çerçevesinden anlamış olmanız lazım. Bu toprakların bir mahsulü yazdıranların kim olduğu önemli değil. Asıl nasıl zorlu bir zamanlarda ümmeti Kur'an'a ve değerlerine bağlama adına ortaya koyduğu kametin değerinin ne olduğunu o çerçeveden anlayabiliriz. Allah isterse münafığın eliyle de kafirin eliyle de fasığın eliyle de bu dine hizmet ettirir. En güzel örneğini biz topraklarda yaşadık elhamdülillah. Nedir? İşlerin bittiği anda alfabenin sökülüp atıldığı bir yerde Artık dine ait her türlü değerin ortadan kalktığı bir yerde Allah bu işleri yapanlara iki tane eser yazdırtıyor. Onlardan bir tanesi Kur'an bir tanesi sünnet yani planlasalar böyle bir şey olmaz. İsteseler bunu yapamazlar ama Allah yaptıracak. Bu milletin köklerini sağlam tutmak için, bağlarını köklerden koparmamak için bunu yaptıracak. Biri Elmalılı, diğeri de Bukhari'nin tercümesi olan Tecrid-i İkisi de bizi 80 yıllık o zorlu süreçte İslam'la bağlarımızı güçlü tuttu. İşte biz Elmalılı örneğinden hem o gün Osmanlı bakiyesinin Kur'an'a yaklaşımını öğreniyoruz... Hem de Osmanlı'nın bu manada Kur'an'la olan münasebetinin Cumhuriyet devrine yansımasına ait ipuçlarını da öğreniyoruz. Bu manada da bu kitabın kısmı da olsa yani bazı şeyler çok detaya girilmeden öz bir biçimde verilmesinde bunu da görüyoruz. Pakistan örneğinde de yine aynı şeyler var. Modern Kur'an algısında orada başlayan sürecin buraya kadar nasıl geldiğine dair bir örnek. Bir Ufak anekdot aktarayım da size biraz dinlendirmiş olayım. Mısır'da talebeyken bizim yan sınıfımızda da Malezya'dan bir grup var. Ara sıra teneffüslerde o öğrencilerle konuşuyoruz. Bakıyorum tam böyle o yıllar benim gittiğim yıl 99. 99-2004 yıl arası Türkiye'de tartışılan meselelerin aynısını tartışıyorlar. Meleklerin cinsiyeti, peygamberlerin cinsiyeti, kadınlardan peygamber olur mu? Nes meselesi Allah Allah. Malezya'dan gelmiş bir grup bunları tartışıyor. Sonra tanıştık o arkadaşlarla. Niye dedim siz bunları konuşuyorsunuz? Ben Malezya'yı az bir şey bilirim. Onların... Bu manadaki düşüncelerini de biraz bilirim ama hiç böyle bu meselelerin Malezya'da böyle gündem olabilecek şekilde tartışıldığına rastlamadım dedim. Dedi ki bizim bir hocamız var Ankara ilahiyatta okumuş sonra döndü geldi Malezya'ya biz onun yanında talebeyiz anladım ki bizden o bulaşmış oraya. Şimdi Mısır'dan da bize bulaştı, Pakistan'dan da bize bulaştı. Yani bugün bizim ilahiyatlarımızda konuşulan bazı meselelerin kaynağı oralar. 50'li 60'lı yıllarda o, tar o tartışmalar orada yapıldığı en güçlü haliyle. Şimdi biz onların yaptıklarını yeniden aldık, tekrardan tartışmaya başladık. Burada bunları gördük, kaynağını gördük, değerlendirme kısmı çok önemli, onu inşallah... Çok ciddi bir biçimde okumuşsunuzdur. Özellikle sayfa 29'da kitap yanınızdaysa açın bakın. 29'da modern Kur'an okumalarının temel paradigmaları başlığında 19 tane madde var. Bakın şuradan başlıyor bir ara bölüm var. Onun dışında 19 tane madde var. Bu 19 maddeyi ciddi bir biçimde bir daha okuyun. Okudunuz bir daha okuyun. Bu 19 madde bugün... Mevcut Müslümanların içerisindeki Kur'an algılarının hepsini özetlemiş bir halde yani böyle bir öz bir bilgi bize veriyor. Bundan sonra bir de sonuç kısmına tekrardan bakın şurası sayfa 230 sonuç yerine olan diyen kısım burayı da tekrardan bir değerlendirin. İnşallah bu manada bir müktesebatınız oluşacak bugünü değerlendirme adına dünün bu birikiminden istifade edeceksiniz mevcut Kur'an algısını da buna göre şekillendireceksiniz şimdi ben bu kadarla iktifa edeyim bu seneki Kur'an müfredatına geçeyim sorularınız olursa tekrardan sorularınızla şekillendiririz aziz kardeşlerim Cenab-ı Hak'a sonsuz hamdler ediyorum vallahi çok korktum birkaç kez de ağladım dedim ki yetişmeyecek diye ama Cenab-ı Hak yüzümüze baktı hamdolsun şu anda müfredat elimize yetişti İlk kez dördüncü yıl müfredatın tamamını size takdim edebiliyoruz biliyorsunuz bir şekliyle parça parça oldu Gerçi ilmihali verdik değil mi tam ilmihali de verdik ama Kur'an müfredatı kitap olarak da basılmış oldu Ben sizlerin huzurunuzda talebelerime bir teşekkür etmek istiyorum hepsine Kürşada, Nuriye, Talha'ya, Mehmet Cüheyman'a bak hep yan yana oturmuşlar ki ben rahat sayayım Ahmet'e eksik var mı? Emre yok Emre'ye baya bir emek verdiler yoksa yetişmezdi mümkün değil yani biz ciddi bir yoğunluk vardı bu sene acayipti yani bu dört ay anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi bir daha böyle bir dört ay yaşar mıyız bilmiyorum ama çok zordu bizim için o zorluk içerisinde o kardeşlerim de büyük bir emek verdiler destek oldular onların o güzelliği de kitabın yetişmesinin vesilesi oldu dua edin Allah daha güzel işler onlara yaptırsın Allah nasip ederse gelecek sene konumuz Akaid. İnşallah onları da kızlarıma yazdıracağım. Onları da siz yazacaksınız artık ben, benden geçti. Akaid müfredatında inşallah onlar yazacaklar. Şimdi burada aynen belirlenmiş program 32 ders. 32 tane konu var Kur'an'la alakalı onlar işleniyor. Ben buradan size bazı şeyleri söylemek istiyorum. Kitabı size ithaf ettim. En başta göreceksiniz. Bakın aleyhissalatü vesselam Efemizin Bukhari'de geçen bir hadisi var. Bazı suffa toplantılarda da kullandık. Özellikle meleklerin ilim halkalarına yaptığı istiğfarla alakalı o müjde hadisi. Uzunca bir hadis okumayayım. O hadisi aldım sonra dedim ki bu nebevi müjdeye nail olmak için bir araya gelen tüm suffa meclisleri Talebe ve muallimlerine ithaf olunur Allah kabul etsin size ithaf edilmiş yani bu kitap bu manada da sizin o güzelliğinizle olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Kitabın 13 tane bölümü var ama bu Kur'an müfredatı nasıl ki bizim anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi sizin de getirecek. Hiç öyle sevinmeyin bu sene iyi çalışacaksınız çalışmazsanız bu derslerin hakkını vermemiş oluruz. Şimdi birazdan da çalışmaya ait de bazı şeyler söyleyeceğim. 13 tane ana bölüm var. Birinci bölüm şurada. Kur'an iklimi diye konuyla alakalı bir ayet. Metni de var, meali de var. Bu bizim bir sistemimiz oldu artık sufa meclislerinde. Ne yapacağız? Bu ayeti bazı tefsirlerden bakacağız. Yani bu ayetin sadece mealini talebelere yansıtmayacağız. Biraz bu manada gayret içerisinde olacaksınız. Hepinizin altında Elmalı'nın tefsiri olacak. Bir tane Sebebi Nüzül kitabı olacak. O konuda da size iki tane kitap tavsiye edebilirim. Bir tanesi Bedrettin Çetiner'in Fatiha'dan Nassa Esbabı Nüzül. Bir tanesi de Vahidi'nin Esbabı Nüzül'ünün tercümesi. Bu iki tane kitap olacak. Sebebin üzüllere bakarak bu manada Kur'an'ın o ayetinin mesajını anlamaya çalışacaksınız. Dolayısıyla her dersimizin Kur'an iklimini bu şekliyle en azından bir 5-10 dakika artık sizin talebelerinizin takat oranı ne kadarsa ona dikkat ederek ayeti açıklama adına bir gayretiniz olacak. İkincisi bakın bölümü Nebevi Seda bu diğerlerinde yoktu. Bu kitabımızda var. Nebevi Seda'da da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir beyanı var. Hem Arapça metni var hem Türkçe açıklaması var. Bunu da biraz açıklayacağız. Yani sadece salt bir okuma yapmayacağız. E ona, ona nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. Hadis hangi kaynakta geçiyorsa o kaynağa ait bir şerhe müracaat edeceğiz. Bukhari ise Bukhari, Müslim ise Müslim. Ebu Davud Ebu Davud zaten çoğu hadisler Kütüb-i Sitte'de var. Kütüb-i Sitte'nin de Türkçe tercümesi de var. O tercümelerdeki şerhlerden istifade ederek bir yönüyle bu hadisi de anlamaya çalışacağız. Kitabın ikinci bölümüne gelelim. İkinci bölümü, bölümü ana metin konusu. Mesela birinci derseki konumuz ne? Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu Kelamullah meselesi burada inceleniyor ve göreceksiniz metin buradan başlıyor artık 4 sayfa 5 sayfa 6 sayfa birinci ders biraz uzun birinci dersin sonunda bitiyor. Metni okuduk İster talebelerinize parça parça okutursunuz ister geçen ders geçen sene yaptığınız gibi siz metni okur anlatırsınız bu Talebeler açısından daha iyi ama eğer talebeler hep böyle ilim ehlinden oluşuyorsa parça parça okuyup müzakereli gitmekte fayda var. Yok eğer her türlü insandan oluşuyorsa hitabet daha önemlidir. Çünkü sıkılabilir talebeler öyle al kitabı dakikalarca oku bu herkesin kaldıracağı bir şey değil. Dolayısıyla bunu siz bakacaksınız talebeleriniz ne kadarını alıyorsa o kadarını vereceksiniz. Bunu da yaptınız metni okudunuz bakın şurada kitabın bir bölümü örnek şahsiyetler bir de burada ibret şahsiyetler var. Örnek şahsiyetlerde ibret şahsiyetlerde Kur'an'dan seçilmiş 32 tane örnek şahsiyet 32 tane ibret şahsiyet. Birinci dersimizin örnek şahsiyeti kim Hazreti Adem Hazreti Adem'den bir ayet var burada izah yok bu izah size bırakılmış. Dolayısıyla dedim ya bu manada biraz gayret göstereceksiniz gayret göstereceksiniz. Hazreti Adem'le alakalı 3-5 cümle söylemeniz gerekir dersinize katılan talebelere. Bunu söylemezseniz direkt ayeti söylemenizin bir anlamı olmaz. Ha Bunu söylediniz ayeti de okudunuz ayete ait de 1-2 cümle yaptınız geldiniz ibret şahsiyetlere. İbret şahsiyetlerden birincisi kim? Belam İbni Bağur'a. Onun geçtiği ayet Araf suresinin 175-179. ayeti. Bu ayetin tefsirin, tefsirlerinde çok önemli bilgiler var. Bu bilgiler çerçevesinde bunu takdim edeceksiniz. Bileceksiniz ki örnek ya da ibret şahsiyetlerde bazen Kur'an direkt ismi vermez. Belam ismi geçiyor mu Kur'an'da? Geçmiyor ama biz çok iyi biliyoruz ki sebebin o ayet Belan bin bavur hakkında. Bu bilgileri de onlara vereceksiniz. Geliyorsunuz buraya sizi bir bölüm karşılıyor kavramlar bölümü. Ne var o kavramlarda 32 tane kavram var ama zıtlarıyla var. Dolayısıyla 64 tane kavram var aslında. Her kavramın genel anlamda tanımı veriliyor ve o kavramın geçtiği ilgili ayet veriliyor. Bütün kavramlar bahsi öyledir. Mesela birinci kavramımız neymiş? İman. İmanın hemen karşısında ne konuşulmalı? Küfür. İman ile küfür. Ve ayette öyle. Eğer bir ayette iki kavram kullanılıyorsa bir ayet kullanıldı. Eğer iki kavram bir ayette yoksa mecburen iki ayet örnek olarak gösterildi. Dolayısıyla kavramlar bölümü de böylece şekillenmiş olduğu buraya geldik burada bir tane ufacık bir bölüm karşılıyor teknik bir bilgi ama güzel bir bilgi Kur'an'ın enleri 32 tane Kur'an'ın enleri var mesela birinci en neymiş Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresi 286 ayetten oluşan Bakara süresidir tertipte, tertipte ikinci sırada olan bu önemli süre iki buçuk cüzden oluşur teknik bir bilgi ufacık bir bilgi okuyup geçeceksiniz bunun üzerinde çok fazla durmanıza gerek yok ama 32 tane böyle bir bilgi var size takdim edilen onu bileceksiniz geldik buraya iki tane bizi serlevha karşıladı ahlakı Kur'an davası Furkan ahlakı Kur'an olan bölümde Genelde Müslüman'ın ahlakında olması gereken en temel vasıflar bir ayetle örnek olarak verildi. Davası Furkan'da Müslüman mücadeleyi hayatın eksenine yerleştirir. Onun için dün akşamki dersimiz dönemin ilk dersiydi ve konu mücadele ahlakıydı. O mücadele noktasında da hayatımızda olması gereken esaslar bir ayetle burada belirlendi. Dolayısıyla burada kullanılan ayet burada kullanılmadı. Her yerde özgün bir ayet kullanıldı. Bu ayetleri de yine tefsir ışığında ne yapacağız anlayacağız. Geldik buraya şurada bir bölüm bizi karşılayacak. Nur çeşmesi ne akacak oradan nur akacak. Hangi nurdan akacak Risale-i Nur'dan akacak. Üstadın Kur'an hakkında söylediği çok güzel tespitler var. O tespitlerden birer bölüm alındı buraya ve bunları biraz anlamaya çalışacaksınız. Çünkü güzel Kur'an tarifleri var, Kur'an'ın değerine ve kıymetine ait vurgular var. Onlar da bir şekliyle burada size o bilinci ne yapacak? Kazandıracak. Geliyoruz, bizi ne karşılıyor? Bir tane atladın mı? Ha, şunu atladım. Hazreti Peygamber'in dünyasında Kur'an. Bakın buradaki bölüm çok önemli bir bölüm. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an'la münasebetini bize anlatıyor. Birinci derstekini okumak istiyorum size. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı geceler defaatle İbrahim suresi 36. ayeti okur. Gözyaşı döker ve dua dua Rabbine yakarırdı. O ayette şöyle deniliyordu, çünkü onlar yani putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Rabbim şimdi kim bana uyarsa o bendendir, kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok esirgeyensin. Bakın ne öğrendik? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazlarında okuduğu ayeti öğrendik. Bize çok önemli bir bilinç vermeli, 32 derste de bunu göreceksiniz. Efendimizin okuduğu ayetleri öğreneceğiz. Nerede ne okunmuş? Niye onu okumuş? Onun üzerinde duracağız. Kur'an'la peygamber aleyhissalatü vesselam arasındaki bağı öylelikle kurmuş olacağız. Gelelim sondan bir önceki bölümümüze. Kur'an'ın şahitleri diye bir bölüm var. Kimdir Kur'an'ın şahitleri? Sahabe. Burada 32 tane sahabi efendimizden 32 tane hatıra okuyacaksınız her derste bir sahabi efendimiz Kur'an nasıl anlaşılır nasıl öğrenilir nasıl yaşanır bu çerçevede bize çok güzel örneklikler verecek. Somut güzel bir örnek ben de uslubu biraz ona dikkat ederek yazmaya çalıştım rahat okuyacaksınız rahat anlatacaksınız ve inşallah oradan mesajlar alacaksınız. Bir sonraki bölüm Kur'an'ın sevdalıları. Onlar kim? En hayırlı ikinci nesil olan tabi'in neslinden başlayarak sonraki dönemlere gel doğru gelen bazı ilim adamlarını, alimlerini bu manada bize rehber olacak olan kametleri burada irdelemeye çalıştık. Mesela Kur'an sevdalılarının ilk örneği kim biliyor musunuz? Ömer İbn-i Abdülaziz. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Çok güzel örnekler okuyacaksınız. Fudayl İbni yattan onun oğlu Ali İbni Fudayl'dan, Said İbni Müseyyep'ten, Said İbni Cübeyr'den. Her ders böyle bir isme misafir olacaksınız. Ben isimleri burada açıklamadım. Onun için size yine bir görev düşüyor. Öğrencilerinize ne yapacaksınız? Mesela Ömer İbni Abdülaziz'e anlattığınız ders Ömer İbni Abdülaziz'le alakalı bir 3-5 dakika konuşacaksınız değil mi? Said İbni Müseyyebi öyle ismini söyleyip geçerseniz adam bilmiyorsa işte dersinize katılan insan tarihte yaşanmış sıradan birisi olarak algılayabilir. Ama o isimleri de tanıyacak onlar bizim büyüklerimiz onların ayak izleri var o ayak izlerini takip etme adına da bir gayretimiz olacak. Böylelikle bir bölüm 13 başlıkta bitmiş oluyor bazen kitabı okurken yaklaşık 25 yerde var bu göreceksiniz. Şöyle bir bölüm de var. Burada ne var? Burada da son dönem İslam alimlerinin Kur'an konusunda söyledikleri bazı sözler var. Onları da özellikle verdik ki zenginlik olsun diye. Mesela bu ikinci derste var. İkinci derste de Hasan el-Benna konuşuyor. Bakın ne diyor? Müminin kalbi Kur'an'ın en önemli tefsiridir. Mümin kalbiyle tedebbür edecek. Ve müşkül gelen yerlerin açılmasını Allahu Teala'dan niyaz edecek. Tefsirde kendisine yardımcı olması için nüzul sebeplerine özen göstermeli. Bu sayede siyer ile ayetlerin nüzul sebepleri arasındaki ilgi kurulabilecektir. Güzel bir ifadeyi bize verdi Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh. Bu konuda da üzerinde durup biraz tefekkür edebileceğimiz bir cümleyi aktarmış olduk. Böylelikle derslerimizi tamamlamış olacağız şimdi ben birkaç şey daha söyleyerek sözlerimi bitirip sonra size bırakayım burada geçen 32 dersin maddelerini biz bu kitaptan aldık bu kitapta yaz döneminde güncellendi burada biliyorsunuz 101 madde var ben derim ki Kur'an muallime, muallimleri muallimeleri bu kitaptan da birer tane alsınlar bu kitapta ellerinin altında olsun Derslerinin konusu değil muallim ve muallimelerin Kur'an kültürünü arttırmaları için bu kitabı güzel okusunlar. Hatta her ders birkaç tane maddeyi okuyarak derse gitsinler. Olur ki buradaki bazı şeyler ayrı bir zenginlik katabilir derse farklı bir biçimde de insanların istifadesi oluşabilir. Şimdi kardeşlerimizin hepsi her sene yaptıkları gibi bu müfredattan birer tane size Hediye edecekler. Hediye edeceksiniz değil mi Ceyhan'ım? Para almayacaksınız. Tamam. Hediye edecekler. Her bir muallimin elinde bir kitap olacak. Ama ben derim ki bu sene biraz zengin içerik. Talebelerin elinde de birer kitap olmasında fayda var. Onun için talebelerinize de aldırın. Yoksa ondan biz hediye edelim? Onları da aldırın. Birer tane kitap talebelerin elinde olsun. Kitap üzerinden gidelim. Kitaplı ümmet kitapla hareket etsin. Herkesin elinde bir kitap olsun ve bu sene kitap üzerinden inşallah derslerimizi yapmış olalım. Cenab-ı Hak azminizi, gayretinizi, şevkinizi, sevdanızı hepsinden önemlisi ihlasınızı arttırsın. Derslere vardığınız zaman öyle bir havayla gidin ki şunu zannetsinler ya insanlar. Yani yapabilir miyiz bunu? Ya bu adam herhalde Asr-ı Saadet'ten gelmiş. Ne olur yani bunu biz yapabilsek. E bunu yapabilmek için de Asr-ı Saadet'te biraz yaşamak lazım. Size anlatmış olmam lazım onu. Abdullah İbni Ömer bazen topluyor sahabeden, tabiinden bazılarını. Gelin diyor imamı Şabi'ye gidelim. O imam demiyor Şabi'ye gidelim çünkü talebesidir. Şabi'ye gidelim bize biraz peygamber günlerini anlasın. Diyorlar ki ey Abdullah sen Allah Resulü'nün sahabisin, sen yaşadın o günleri diyorsun ki gidelim Şabi'den dinleyelim. Vallahi öyle anlatıyor ki Şabi sanki yaşamış gibi, aynen öyle olmalısınız. Bakın zor bir süreçten geçiyoruz biliyorum zor bir zeminde yaşıyoruz, insanlarımız gelecek. Uyuyacak kaşınacak telefonuyla uğraşacak kalkacak gidecek gelecek 45 dakika 45 dakika oturmuyor talebe ben biliyorum ben de içinizdeyim. Ne olursa olsun biz öyle bir heyecanla gideceğiz ki talebelerimiz diyecek ki yahu demek ki böyle olmalı demek ki asrı saadeti yaşayan içselleştiren bir avuçta olsa insan var. Siz suffah muallimisiniz bunu yapmak zorundasınız. Ne yapın yapın bunu yapın. Bir şey daha yapın. Yaptığım bir şeyi söylüyorum. Ben de Hazreti Musab'dan öğrendim. Onun için söylüyorum. Geliyor Hüseyin cumartesi günü beni almaya buraya derse geliyorum. Odamdan çıktığım andan buraya gelip oturacağım ana kadar. Ne diyorum biliyor musunuz? Allah'ım ihlasımı arttır diyorum. Çünkü Hazreti Musab bu duayı yapmış. Geliyor Saad bin Muaz öldürmek için geliyor. Onu sürüp çıkaracak. Esad İbni Zürel diyor ki öyle bir adam geliyor ki eğer onu kazanırsak bütün Medine bizimdir. Açıyor ellerini Allah'ım ihlası marttır diyor. Yav Hazreti Musab yapmışsa bu duayı biz nasıl yapmayalım? Biz de bu duayı yapalım. Çıktık nereden çıkacaksak okuldan çıktınız evden çıktınız vakıftan çıktınız nereden çıktıysanız varacağınız yere kadar dilinizde bu da olsun Allah'ım ihlasım arttır Allah'ım ihlasım arttır Allah'ım konuşan ben olmayayım sen beni konuştur hakkı konuştur hakkı bana söyle tesirini kalkıt, sen onlara tesir et onlara yardım et bunu deyin bitti mi bitmedi. Muallim olmak öyle kolay mı? Bakın işte benim muallim ne halde? Siz de öyle olacaksınız. Dersten çıkıp dönene kadar da ders halkanızdaki olan bütün kardeşlerinize isim isim dua edeceksiniz. Kaç kişi var? 10 kişi. Listeye mi yazarsınız? Aklınıza mı yazarsınız? O sizin bileceğiniz iş. Allah'ım Mehmet'i, Allah'ım Hamidullah abi, Allah'ım Ceyhun'u diyeceksiniz. Ne isteyeceksiniz? İmanlarına, saadetlerine, iki cihan saadetine dua edeceksiniz. Muallimlik budur. Böyle olmalı. Böyle yaptığınızı umuyorum ama bu sene daha güzel bir heyecanla inşallah başlayalım. Konumuz Kur'an, sermayemiz güçlü. Elhamdülillah bu manada sırtımızı dayadığımız dağ, yıkılmaz bir dağ. Öyleyse eğer şu cihana Kur'an'ın mesajını ulaştırma adına gayret ve da bu sermayemize uygun olmalı. Allah bu manada hepinizin azmini, çabasını, gayretini arttırsın ve nefislerimizi karıştırmadan bu işin varabileceği en güzel noktaya kadar inşallah vardırsın. Nasıl bizi burada cem ettiyse cennetinde de cem eylesin inşallah. Hocam Allah razı olsun. Ee, müsaade etseniz sizi biraz daha burada tutmak istiyoruz. Ee, sorusu olan kardeşlerimiz varsa, e, hanımlara herhalde soru kağıtları dağıtılmıştı. Beylerden söz almak isteyen varsa mikrofonu uzatabiliriz. Sözlü sormak isteyen var mı? Evet meclisimize katılan talebelerin birçoğunun yaşları benden büyük ders esnasında dersi bölüp kendi bildikleri kıssaları anlatıyorlar öyle ki o kişilerin derse gelmesini istememeye başladım çünkü anlattıkları şeyler diğer talebeleri bile sıkıyor yaşlarından dolayı ses çıkaramıyorum ne yapmalıyım diyor kardeşimiz eğer bunları yani normal şekliyle dersin içerisine dahil edemeyeceksek ne yapıp yapıp o yaşça büyük olan kardeşlerimize yeni bir suffa kuralım. Çünkü muallimlikte otorite önemlidir. Öyle gelip adam orada kendi e, mecrasına işi çekerse orada olan istifade etmek isteyen diğer kardeşlerimizin hakkına da girmiş oluruz. Zaten haftada bir gün. İstanbul şartlarında çok zor insanlar bir araya geliyor. E gelip onun bunun askerlik hatıralarını dinleyerek de dersi bitirmeyelim. Onun da bir zamanı olsun. Bunu yapan insanları usulüne ve uslubuna dikkat ederek. Çünkü küçüğün büyüğe bu manadaki emri bil maruf anil münkeri önemlidir ve risklidir. Dil uslubi ayarlanmasa karşı taraftan ters tepebilir. Uygun bir uslupla yanına giderek abi böyle olmasın da şöyle olsun isterseniz ben bir bitireyim dersi ondan sonra siz yapın. Cemaatin içerisinde değil de sonradan tek çekerek bir şekliyle yapmak. Bu konudaki şeyleri yaptınız baktınız ki olmuyor mümkün mertebe yaşı yüksek olan ve arıza çıkaran o kardeşlerimizi başka bir gruba başka bir meclise dahil ederek çözmeye çalışalım. Batman'dan mı bu mesaj Batman muallimlerinizden Devrim Oğuz ve Zehra Yılmaz burada mı kardeşlerimiz yoksa internette mi bu mesaj <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle mi sizin e, değerli çalışmalarınızdan dolayıcıyız biz de dua ediyoruz Batman'a selam gönderiyoruz sizden Doğu halkı içinde dua ediyoruz diyorlar vallahi ben çok dua ediyorum etmekte zorundayım Etmenizi de size tavsiye ederim yani ellerinizi açtığınız zaman oradaki kardeşlerimize çok çok dua edin siyasi bazı meselelere bakarak oradaki Müslüman halkı yanlış yere yazmayın şu anda farklı şeyler yürüyor orada farklı yanlışların faturası ödetiliyor orada farklı yanlış atılan adımların ortaya çıkardığı neticeler oluyor orada daha fazla gidersem başka yerlere gireceğim burada nokta koyuyorum ve bu bedeli mazlum ve mustazaf halk ödüyor. Onun için bizim o halkı orada küfrün ele yapan 80 yıldır 100 yıldır Kemalist rejimin yapamadığını bir taşaron örgüte yaptırıyorlar birileri o taşaron örgütün yaptıklarına bakarak o Müslüman halkı başka yere yazmayın. Kürt halkı Müslüman bir halktır geçmişi de Müslümandır Allah'ın izniyle göreceksiniz geleceği de İslam olacak. Onun için ne yapıp yapıp bizim o halkı kaybetmeme adına gayret içerisinde olmamız lazım. Dilimize, uslubumuza çok dikkat etmemiz lazım ve o halka, o kardeşlerimize dua etmemiz lazım. Ben bu vesileyle de oradaki bütün kardeşlerime dua ediyorum. Allah en yakın zamanda onlara rahmet kapılarını açsın diyorum. Hoca bizim müfredatımıza ek olarak bazı arkadaşlar tesbihat ve zikir yapmak istiyorlar usulüne usulünce. Bir sıkıntı olmaz mı? Hiç olmaz. Yapın, dersinizi yapın ondan sonra ne yaparsanız yapın. Dersinizi aksatmayın bunu yaptıktan sonra tesbihatta yapın eskar da olsun evrat da olsun bunlar bizim sünnetten öğrendiğimiz şeyler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunları yaptı sahabe de uyguladı biz de bunları Efendimizin bize miras olarak bıraktığı o güzel tesbihatı eskarı evradı bizler de yap yapabiliriz. Hocam hepimiz bu yolun yeni yolcusuyuz. Allah yolunuzu açık eylesin. Belki ilk defa muallim olacağız. Hepinizin bildiği gibi fazla bir müktesebatımız yok. Bilmediğimiz bir konu hakkında bir soru yönetinde tepkimiz nasıl olmalı? Tepkimiz değil tavrımız olmalı. Tavrımız da şu olmalı bilmiyorum. Yani bilmek zorunda mıyız her şeyi? Böyle bir şey yok. Bunu da söyleyin talebelerinize çekinmeyin. İlmin yarısı la edridir. Öyle diyor bizim ulema ilmin yarısı bilmiyorum her şeyi bilen adam alim olamaz zaten onu bile bildiğini zanneden adam demek ki hiçbir şey bilmiyor. Çünkü ne kadar bilirse bilsin bildiği bilmediklerinden her zaman için daha fazla değildir. Çünkü her zaman bilmediğimiz fazladır böyledir böyle olmuştur böyle de olacaktır. Öyleyse mesela sordu gelelim geldi bir talebenin size dedi ki işte seferilik hükmüyle alakalı fıkhi bir soru sordu. Biliyor musunuz net biliyorsanız söyleyin bilmiyorsanız edep de öğretin. Ben bu konuyu bir araştırayım bir dahaki hafta gelir söylerim bu kadar. Araştırdınız nihai bir görüşe elde ettiniz bir şey oldunuz sordunuz hocalarınıza bana da soracaksınız bir şeyler söyledim ben size gider söylersiniz. Ama bazen bazı kardeşlerimiz var mesela. Bayılırlar böyle aykırı sorular sormaya. Yani ben bir soru sorayım da hocayı bir ters köşeye yatırayım. Buna prim vermeyin. Yani siz orada bulunmanız öyle havalı, civalı, şulu bulu değil. Siz de orada bir talebesiniz. Bunu söyleyin. Müthiş bir özgüveniniz olsun. Müthiş öyle bir özgüveniniz olsun ki karşıdaki ezilsin. Ama bu özgüveniniz altını çizerek söylüyorum. Ve çok önem vererek söylüyorum. Asla... Kendi şahsınızdan değil ya neyden olacak değerlerinizden olacak böyle bir özgüveniniz olacak bizim öyle bir müktesebatımız var ki Cevaplanmamış hiçbir soru yok o müktesebatta Allah kendisinden ebeden razı olsun İmam Ebe Hanife İmam Azam İmam Azamımız başımızın tacı yaşadığı dönemde tutuyor ilim halkalarında sorulan sorulara cevap buluyor Sonra diyor ki soru bitti. Cevaplanacak soru kalmamış. 80 bin tane o gün için mesele olmayan soruya da cevap veriyor. Ve onların büyük bir kısmı şu anda talebelerin üzerinden bize intikal etmiş. Öyle meseleler var ki işte Mars'ta namaz kılmak. İmam Ebu Hanife söylüyor. Mars demiyor ama dünyanın dışında diyor sana. Öyle meseleler söylüyor ki düştün bir yere elbisen yok bir şey yok. Uryan bir biçimde affedersiniz hanımların affına sığınayım. Nasıl namaz kılacaksınız söylüyor. Söylüyor bir şeyler yani. Dolayısıyla bizim müktesebatımız böyle bir müktesebat. Onun için biz kendi haddimizi bilelim halimizi de bilelim. Özgüvenimiz müktesebatımız olsun. Sorulan sorulara karşı da tavrımız böyle olsun inşallah. Abdullah Dıras hocanın kitabında hadisi kutsuların lafız değil sadece manası Allah tarafından indirilmişti yazıyor. Öyle zaten hadisi kutsinin tarifi öyledir zaten. Lafız olarak inmediğini nereden biliyoruz? Neden lafız olarak inmemiştir? Efendimiz ayetlerine nasıl ayırt etmiştir? Bazen Cebrail söylemiştir. Bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kalbine ilka olmuştur. Allah Resulüne ilham olmuştur. Bazen bir olay olmuştur. O anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam o olaya ait bir şey bilmiyor. Söyleyemiyor da ama gelen içine dolan o bilgiyi Allah tarafından geldiğini bildiği için onu söylemiştir. Dolayısıyla mana Rabbimizdendir. Lafız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dandır. Lafız onun mübarek lisanıyla şekillenmiştir. Anlam bu. Dolayısıyla hadisi kutsilerin genel anlamda tarifi zaten bu şekliyledir. Hocam 45 dakikalık ders için az bir süre değil mi? Bu süre boyunca sadece biz mi anlatacağız yoksa talebeler çalışıp gelin mi diyeceğiz? 45 dakika en asgari zaman dilimidir. Ama siz bunu yetiştiremiyorsanız 50 olsun. Bir saat olsun. Hocam benim talebelerim çok iyi. Onlarda şefleri var. Bir buçuk saat olsun. Ne olur? Yani bunda ille de 45 dakika diye bir sınırlandırma yapmadık. Bu en asgarisi. Burada siz alıcı vericilere iyi bakın. Yani talebeler arzulu istekli ise eğer bir saate çıkarın. Bir buçuk saate çıkarın. Biz mi anlatalım talebelerim çalıştıralım ona siz karar vereceksiniz. Mesela diyelim ki ben şunu arzu ederim birinci dersi yaptınız bölümler var. Ders halkanızdaki talebelere talibelere diyorsunuz ki işte Hasan ahlakı Kur'an senin bir dahaki derste o ayeti sen bize anlatacaksın. Mehmet Emin davası Furkan'daki ayet senin onu sen anlatacaksın. Bölüştürdünüz bazı şeyleri onlara da interaktif bir biçimde biraz daha canlı bir biçimde derse dahil ettiniz mümkün mü mümkün benim dersim hacı teyzelerden oluşuyor böyle bir şey yapamam e onlara da ben anlatayım yani orada ille de net belirlemiş kalın çizgilerle çizilmiş bir şey yok buradaki önemli olan şey Derse katılan talebelerin durumudur sizde bir muallimsiniz gözleyeceksiniz alıcıları vericileri nasılsa onu tayin edeceksiniz o çerçeveden de yürüyeceksiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah emri bil maruf nehyi anil münker herkes için midir herkes muallim olabilir mi? Herkes içindir ama o emri bil maruf ve nehi anil münkere konu olan meseleyin farkına varma şartıyla. Eğer o konuyu biliyorsa yapma zorunluluğu var. Yarım yamalak bilmiyor. Ne olduğunu da tam bilmiyor ama bir şekliyle bir şeyler kulağında var. Onunla yapılmaz. Kaş yapalım derken göz çıkarırız. Çünkü bu asgari bir bilgi ister. İyi bildiğimiz şeylerin emri bil marufu ve nehy anil münkeri bizim sorumluluğumuzdadır. Tam anlamıyla bilmediğimiz bir şeyi ancak öğrendikten sonra o manada taşırız. Dolayısıyla emri bil maruf nehy müker evet bütün Müslümanlar içindir ama asgari bir ilim ister o. Onu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Hadis kitaplarında Buhari, Riyazu's Salihin İmam Nebevi 40 hadisinde ilk niyet hadisiyle başlıyor. Biz de ilk niyet ile işe başlamamız gerekmez mi hadis dersimiz öyleydi niyet dersiyle başladık ama siz yine de bu hakikati hatırlatmak için öyle başlayabilirsiniz nurun ala Nur olur yani bunu yapmakta hiçbir beyis yok dolayısıyla niyetlerin selim bir çizgide olabilmesi için ilk o hadisi okursunuz hadis üzerinde biraz durursunuz sonra besmele çeker konuya devam edersiniz ama süre gelen bir şey olduğu için hadis derslerinde de ilk hadis niyet hadisi olarak belirlendiği için her sene aynı şeyi tekrar etmek doğru olmaz ama bunu muallim yapabilir kendisi dersini o hadis ile başlatmış olabilir sohbetten sonra da talebelerimizin sıkıntıları var bunlarla ilgilenmek dertlerine çare olabilmek için çaba harcamamız lazım bazen hep ders ders diyorlar bizimle kimse ilgilenmiyor diyorlar ne yapmalıyız valla haklılar hep ders ders olmaz zaten. Biz ders de yapmıyoruz. Siz de ders yapmayın. Bizimki derttir. Bu bir derttir. Ders değil. Bunu iyi bilin. Belki buraya Kur'an dersleri yazabilir. Öyle yazmalı. Ama siz buna talebelerinize söylemeniz lazım. Bu Kur'an dertleri aslında. Biz burada dert konuşuyoruz. Derdimizi konuşuyoruz. E Müslümanlar olarak birbirimizin dertleriyle de ilgilenme gibi bir sorumluluğumuz var. Yani ders halkamıza dahil olan bir kardeşimizin çok ciddi bir problemi varsa evinde sıkıntı var, ekonomik anlamda bazı problemleri var. Başka sıkıntıları var mesela bilemiyoruz herkesin imtihanı farklı. Bir muallim olarak biz bunu fark etmeli ve onu çözme adına da bir gayretimiz olmalı. Böyle olmazsa eğer derslerin amele dönüşmesi adına bir adım atmamış oluruz. Bizim bütün derdimiz neydi? Amel öncelikli bir ilim. Yürütmek, Bunu yapmak zorundayız onun için ne yapıp yapıp bunu da yapmalıyız o kardeşlik hukukumuzu çok sıcak bir hale getirmeliyiz öyle olmalıyız ki asr-ı saadetteki gibi aynen nasıl ki sahabe efendilerimiz birbirlerinin yanlarına geldikleri zaman farklı bir iklime giriyorlardı o iklimi yaşatmalıyız bu manada sıkıntıları olan kardeşlerimize de el uzatmalıyız ki fiili anlamda da attığımız adımlar olmuş olsun. Allah hepimizi bundan geri bırakmasın yardım etsin aşkınız şevkiniz ziyadeleşsin sizin üzerinizden Cenab-ı Hak hakikatleri talebelerinize ulaştırmış olsun inşallah ben de size dua ediyorum onu ettiğimi bilin siz de bana dua edin talebelerinize dua edin bu konuda gayretimiz ve çabamız da olsun inşallah Mevla bir dahaki derste de bizleri buluştursun geceniz mübarek olsun.